اَنَّذِنُ ve اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْضُ Biz en son, haricilerin itikatlarını anlattık. Doğru mu? Bitiremedik Allah-u Alem. E, yarım mı bırakmıştık? Büyük günah meselesini anlattık değil. Dedi ki, normalde Fırak alimleri genel itibariyle haricileri fırka fırka ele almışlar. Ve bundan dolayı da çok ciddi ihtilaf var. Yani fırka şeklinde okuduğun zaman, üç dört tane ayrı kitaptan mesela Allah bullak oluyor. Çünkü sebebi en basit meselede birbirlerinden ayrılmışlar. Zaten bu kadar fazla olmalarının nedeni, çok basit meselelerden birbirlerinden ayrılmışlar. Yani o kadar ki geçen yani pazar dersinde o Mısırlı arkadaşın sorduğu gibi, anne karnındaki çocuğun hükmünden dolayı birbirlerinden ayrılmışlar. Yani anne karnındaki çocuğun hükmün, yani vakada olmayan, henüz daha hiçbir olumlu veya olumsuz Müslümanlara etkisi olmayacak olan bir şey bile onların iki üç fırkaya bölünmelerine sebebiyet verebilmiş. Biz en son şey konusunu anlattık. Dedi ki, daha evlâ olan şöyle bir usul izleyelim. Onları itikat itikat ele alalım. Hangi fırkalar savunmuş, niye savunmuş daha iyi anlaşılır diye. Ki mesela gördük Murtekibul Kebira meselesi, haricilere en çok nispet edilen mesele, onu da bile ihtilaf etmişler. Temel olarak dedik, onlarda bu konuyla ilgili üç tane görüş var Murtekibul bir, 1- Murtekibul Kebira'yı mutlak tekfir edenler. 2- Murtekibul Kebira'yı tekfir etmeyenler, ibadiyet hırkası gibi. 3- Murtekibul Kebira'yı tekfir etmeyenler, yani ikiye ayıranlar, muafıklar ve muhalifler diye böyle bir iddia onlara nispet ediliyor necadat grubuna. Hatta dedik mutlak tekfir edenler de kendi aralarında ihtilaf ettiler. Niye kafirdir? Buradaki bu mesela Ezariqa'ya göre dedik sırf kebire işlediğinden dolayı kafirdir. Ama bir başkasına göre mesela e, diyelim ki Necat grubuna göre ya ısrar kaydı koydular. ısrar ettiği zaman kafir olur veyahut da e, muhalif olduğu zaman ki ben dedim oranın iyice tahkik edilmesi lazım. Yani sanki bu biraz çok basit bir aklın bile anlayabileceği bir şey bu. Yani Belki de muhaliflerini mutlak tekfir ediyorlar zaten. Hani şey işleseler de, büyük günah işleseler de, işlemeseler de böyle bir ihtimal de olabilir diye. Başka neye bağlayanlar vardı aralarında? Şeytana-i sufriye gibi, de. bunu şeytana ibadet, hani itaat ibadettir, bu da şeytana ibadettir diyenler vardı. Onda bile hani, mutlak nispet edilen bir görüş. Ama bu kadar farklı e, ihtilaflar var." dedi. E, dördüncü bir mesele, haricilerin itikadı ile alakalı olaraktan imamet meselesi. Zaten genel itibariyle bütün fırkalar sadece hariciler değil, bütün fırkaların belki de en büyük meselelerinden bir tanesi neydi? Kaç madde saymıştık? Fırkaları asli olarak bölen beş madde vardı. Bir, iman. iki isim sıfat. Üç, kader. 4. İmamet 5. مَنْهَجُ الْتَلَقِي وَالْاِسْتِدَّلِ Yani istiddal ve telakî. İmamet meselesi zaten haricilerin en ciddi meselelerinden bir tanesi, İmamet meselesi. Normalde mesela ehli sünnetin inancına göre, imamet konusu nasıl? İmamet konusu şöyle özetleyecek olursak. 1. Müslümanların başında mutlaka sözü dinlenen ve kendisine itaat edilen bir tane imam olmalıdır. Eğer bu imam, i̇mam ı amsa yani bütün ümmetin imamı olacaksa, Kureşli olması gereklidir. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam hilafet Kureş'tendir dediğinden dolayı Kureşli olması gereklidir. 3. Evlâ olan imamın alim, abid, takva ehli birisi olmasıdır. Fakat bu olmadığı takdirde imamet fasık içinde geçerlidir. Yani fasık biri de olsa imam olduğu zaman imamet onun için geçerlidir demişler. Şimdi Haricilere gelince, hariciler iki gruba ayrılmışlar. Bir grup demiş ki, Müslümanlar kendi aralarında fazileti icra edebiliyorlarsa, imama ihtiyaçları yoktur. Yani imam ne için var? Müslümanların arasındaki problemleri çözmek için var. Müslümanlar zaten kendi aralarında problemlerini çözebiliyorlarsa, öyleyse imama ihtiyaç yoktur demişler. Ama genel hariciler ise mutlaka Müslümanların başında Sözü dinlenen bir imamın olması gerektiğini söylemişler. Ha. Ama bu imamda nasıl şartlar aramışlar? Şimdi ben bu şartlara geçmeden önce şunu söylesem zaten anlarsınız. Osman imam olarak beğenmeyen, Ali imam olarak beğenmeyen bir adama zaten şunu desen doğrudur. Yani sen boşuna şart sayma. Yani senin şart saymana gerek yok. Sen Ali'yi beğenmemişsin, sen Osman'ı beğenmemişsin. Senin karşına senin şartlarına uyan bir adam da getirsek, sen yine onu beğenmeyeceksin diye söylemiş olsak yerinde bir söz söylemiş oluruz. Haricilerin birinci meselesi imamet meselesinde imam kafir olmayacak. Şimdi bu Ehl-i sünnetin de şartı, hani imamet kafir için muhakkik olmasın. Niye? Çünkü Allah azze diyor cellediyor ve il emri kum sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Kafir bizden değildir veya walaniye ala Allahu ul kafirine ala mu'minin Allah kafirlere müminlerin şeyinde yol vermez. Onun için müminler, kafirleri kendilerine emir veyahut tavvali tayin edemezler. Burada aynı iman meselesi gibi hariciler ehli sünnetle sünnetle hemfikir. Nerede ayrılıyorlar? Kafirin tanımında ayrılıyorlar. Yani haricilere göre, her günah işleyen adam kafir olduğundan dolayı doğal olarak şunu diyorlar, İmam masum olması lazım. Yani bunu söylemiyorlar onlar. Hani bu onların şartı değil. İmam masum olmak zorundadır. Böyle bir şartları yok. Fakat mezheplerinin lazımı, yani kâfir imam olmaz. Büyük günah işleyen adam da kâfirdir. Ee, öyleyse imam büyük günah işlememesi gerekiyor, haricilere göre. Haricilerin birinci meselesi ne? İmam kâfir olmayacak. Burada bir yanlış bir şey söylemiş mi hariciler? Yok, doğru bir şey söylemişler ama şu problem, kâfirin tanımında problem var. İkinci mesele, haricilerle alakalı imam demişler, Kureyş'ten olmasına gerek yoktur. Zaten hatırlarsanız, biz haricilerle ilgili işte sebepleri açıklarken bir maddeye dikkat çekmiştik. Demişti haricilerin temel problemlerinden bir tanesi, yani onlar da bir kabilesindendi ilk çıktıkları zaman. Zaten Kureyş ile İslam öncesinden var olan bir şeyleri vardı, çatışmaları vardı. Arapların Kureyş'i sevmemesinin nedeni neydi? Sevmeyenlerin özellikle Kabe idi. Kabe onların elinde olunca, her kavmin putunun temsilcisi de Kabe'deydi. Ve sanki Araplar hani şirk dinini şey yaptım temsilcileriydi gibi. Şimdi Peygamberle beraber Peygamberlik de Kureyş'e geçti. Peygamberin vefatından sonra hilafet de Kureyş'te kaldı. Çekemeyen adam için bu çok ciddi bir şeydir, çok ciddi bir meseledir. Onun için hariciler diyorlar ki imamın kesinlikle Kureyş'ten olması lazım değil. Hatta bazıları imamın adi, yani bütün Müslümanlar gibi bir Müslüman olması gerektiğini de söylüyor. Öyle çok artı bir şey olmasına gerek yoktur." diyorlar. Üçüncü olaraktan, haricilere göre imam âbid olmak zorundadır. Çünkü onlarda takva imandır. Takvasızlık, imansızlıktır. Ona denk geldiğinden dolayı imam zühd ehli, âbid, ibadetlerini yerine getiren takva ehli bir adam olması gerekiyor haricilere göre. Yalnız burada şöyle bir şey var, açıkça onu söylemek gerekir. Mesela haricilerin imametle ilgili getirdiği bu şartlar, Onların biraz Bedeviliği ile alakalı bir durum. Niye? Çünkü böyle bir imam kontrol edilmeye müsait ve alacağı kararlarda söz sahibi olmaya müsait bir imamdır. Şimdi biz dikkat ederseniz, haricilerin Bedeviliğine dikkat çekmiştik. Doğru mu? Bedevi kimdir? Bedevi, kural, kaide tanımayan, istediği gibi yaşamak isteyen... Mesela bir Bedevi'ye sen edep öğretemezsin. Normal bir insana göre çok basit olan bir edep kuralı, Bedevi'ye göre çok ağırdır, örnek veriyorum. Mesela sen Bedevi'ye desen ki, bir mecliste oturduğunda izin almadan konuşma. Yani biri konuştuğunda lafa girme. Mesela Bedevi için ölümdür bu. Çünkü Bedevi kimdir? Bedevi istediği gibi konuşan, istediği gibi bağıran, istediğini yolunu kesen, istediğinin sözünü kesen adamdır. Şimdi bir yerde imamın var olması demek ne demek? Bir yerde imamın var olması demek, düzen demek. Herkesin istediği gibi yaşayamaması demek. Bu da Bedevi'nin tabiatına aykırı tabiri caizse. Mesela necedat grubunu anlatırken söyleyeceğim, çok, yani çok ilginç, çekici bir şey. Halife bir yanlış yapıyor, halifeye diyorlar, tövbe et, yoksa kafir olursun. Adam tövbe ediyor, bu sefer kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki, bizim emrimizi tövbeye davet etme hakkımız yoktur. Gidiyorlar adama diyorlar, tövbe ettiğinden dolayı tövbe et. <gülüyor> yani yani biz tebayız, avamız. Biz nasıl emrimizi gittik, tövbeye çağırdık? Böyle bir hakkımız yok. Biz Günah işledik, tövbe ettik, sen de bizim günahımıza itaat ettiğinden dolayı tövbe et, yoksa seni azlederiz. Şimdi bu, haricilerin mantığını çok güzel açıklıyor. Yani hariciler neyin peşindeler? Hani Bunlar aslında bir imamdan daha ziyade kontrol edebilecekleri bir kukla peşindeler. Yani adama istedikleri zaman kendi istediklerini yaptırabilecekleri, karar değiştirebilecekleri bir kuklanın peşindeler. Bundan dolayı böyle bu şartlarında çok da samimi değiller. Çünkü kendileri koymuş olduğu şartlara çoğu zaman uymamışlar bu konuda özellikle. Yani imama bağlı kalmamışlar, imama isyan etmişler. Yani normalde imama isyan da günahtır. Onun da küfür olması lazım. Hani Onların mezhebine göre, mesela şöyle düşünün, hariciler bu konuda samimi olsalardı, mezheplerinin gereği olarak imama isyanı da küfür kapsamında ele almaları lazımdı. En azından bu konuda çok hassas olmaları gerekirdi. En azından bu konuda çok hassas olmaları gerekirdi. Fakat fırkaların Tarihine baktığımız zaman hiç böyle bir şey yok yani en basit meseleden birbirlerinden şey yapmışlar, birbirlerinden hemen ayrılmışlar. Öyleyse haricilerin dördüncü itikat meselesi imamettir. İmamet için getirdikleri bir takım şartlar var ve bu şartlar vücutta bulunması mümkün değil. Bundan dolayı da hariciler hiçbir zaman bir imamı olmamış yani sürekli ayrıldıklarından dolayı bir imamlar olmamış. Beşinci mesele en önemli mesele emri bilmağıruf anlayışı. Normalde bu konuda da teorik olarak ehli sünnete muvafakat etmişler. Yani emri bil maruf dinin esaslarındandır ve Müslümanların mutlaka emri bil maruf yapması gereklidir. Emri bil maruf'u terk eden topluluklar Allahu Teala'nın azabına, Allahu Teala'nın helakına düşer olurlar. Buraya kadar tamam. Fakat bu emri bil maruf nasıl yapılacak dediğimizde hatırlarsanız biz menheç dersinde ehli sünnetin koyduğu bir takım kaideleri gördük. Mesela neydi bunlar? Basit örneklerle söyleyelim. Bir, yani emri bil maruf yapacak olan kişinin emri bil maruf yaptığı konuda bilgili olması gerekir. Sebep, ta ki yanlışlıkla kendi cehaletinden kaynaklı insanlara müdahale etmiş olmasın. Şimdi bu haramdır diyor, adamın o konuda bilgisi yok. Ee, misal, yaptığı şey yanlış, insanların hayatına müdahale etmiş olur. İkincisi, müdahale yapılacak, emri bil maruf yapılacak konuda üzerinde kat'ih yani kesin ittifak olan şeyler olmalı. Zina gibi, içki gibi, hırsızlık gibi. Ama ümmet ihtilaf etmiş diyelim, sana göre o caiz değil, karşındakine göre o caiz. Mesela bunda emri bil mağruf, ne anil müker yapamasın, bundan nasihat edebilirsin. Yani kendi doğrunu karşıdakine aktarabilirsin tabiri caizse. 3. Emri bil mağruf yapan adam, ne olursa olsun, yapacağı emri bil maruf ve ne yani müker daha büyük bir mevsedete sebebiyet verecekse, ondan geri durması lazım. Çünkü emri bil maruftaki gaye ne? Toplumu ıslah etmek. Sen oraya müdahale ettiğinde daha büyük bir münker onun üzerine gelecekse, sen toplumu ıslah etmeden ifsad etin. olmaz demişler. Dördüncüsü ise, emirin alanına giren şeylere karışamazsın. Bu emri bir marufun kapsamında değildir. Yani sen zina yapana zina yapma diyebilirsin ama sokağın ortasında recmedemezsin. Var mı senin böyle bir hakkın? Bu, İslam toplumunda fevda oluşturur. Mesela düşün, adamın biri birini öldürdü, Fasık bir topluluk. Sorduk dedik, ''Niye bunu yaptınız?'' De beş kişi dediler, ''Biz gördük, zina yapıyor. Hemen recm Yani adam zaten birini öldürecek. Dört, bir çete düşünün misal, istediğini öldürür. ''Ben gördüm, zina yapıyordu. Ben gördüm, işte hırsızlık yapıyordu, elini kestim.'' E gibi. İslam toplumunda fevda oluşur. Emir, tahkik eder meseleleri. Hani şahit var mı? Gerçekten görülmüş mü? gibi. Bu şekilde toplumda birileri İslam şeriatını kendi heva ve hevesleri için kullanmamış olurlar. Yani hadleri emirin uygulanmasındaki illet budur. İnsanlar birbirlerinin kanlarını, elini uzatmasın diye. Hariciler, bu şartların hiçbir tanesi haricilerde yok. Yani emr-i bil maruf vacip ama emr-i bil maruf sana kalmış yani. Hani, dilediğini yapabilirsin, e, serbest. Tabi böyle olunca da emr-i bil marufun birinci şartı da onlara göre, mesela emir bir hata yaptığında huruc etmektir. Yani münkeri düzeltmek vaciptir. Münkeri neyle düzeltiyorlar? Elle düzeltiyorlar, kılıçla düzeltiyorlar. Emirde bir problem olduğunda, veya emirde problem olmasına gerek yok. Toplumda bir münker var, emir bu münkeri düzeltmemişse eğer, emir de ona razı olmuş demektir. Onların o büyük günahına razı olmuş demektir. Bunu düzeltmek lazım. Neyle düzelteceğiz? Önce elle. Ona ''huruç'' diyorlar onlar. Hani Emire karşı ayaklanma, emire karşı darbe, emire karşı sehure. Buna şey diyorlar, ''huruç'' Oysa Allah Rasûlü sırf bunun önüne geçebilmek için, yani insanların kafasına göre İslam devletine karşı ayaklanma başlatmamaları için, belli şartlar koydu. Doğru mu? Bunların başında ne vardı? Emirde apaçık bir küfür göreceksiniz. Sizin yanınızda da apaçık bir delil olacak. Bu şart niye konmuş? Emirlere kılıç çekmenin öncesinde. daha ki insanlar münkerlerden dolayı toplumda var olan birtakım bozukluklardan dolayı İslam toplumunun huzurunu kaçırmasınlar. İslam toplumunun huzurunu bozmasınlar. Haricilerde böyle bir şey yok. Emri bil maruf vaciptir. Emri bil marufun şartı yoktur emri bil marufta asl olan elle değiştirmektir yani huruç. Hani belli insanların işte kılıç çekip emire karşı ayaklanmalarıdır. Bu ikisiyle beraber onların şeyini hemen hemen üzerinde ittifak ettikleri veya umumen haricilerde bulunmuş olan anlayışları zikretmiş olduk. Buraya kadar anlattığım ilk üç madde ve bu son iki maddeyle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdi o zaman ne yapacağız? Haricilerin fırkalarına geçeceğiz bu sefer. Şimdi haricilerin fırkalarıyla alakalı, normalde bizim elimizde bir şey var. Çok kısa bir şekilde, hani tanımak için sadece onları anlatacağız. Bizim elimizde El Fark kitabı var şu anda. Fakat bunda biraz şey vermiş, böyle dağınık bir şekilde vermiş. Ana çatıyı şeyden söyleyeceğim, oradan çizin. İmam Şehristani'nin El-Mille ve Nihal kitabından söyleyeceğim. Şimdi Elmiyel el-Vennihar kitabının şeyi şu özelliği şu bu anlamda. Ee, bu kitap şeyden neredeyse 100 sene sonra vefat etmiş. Ee, Bağdadı'dan 100 sene sonra vefat etmiş. Doğal olarak hani sonradan gelen alimlerin kitaplarının önceden gelen alimlerin kitaplarına farkı neydi? Genelde daha tertipli ve daha düzenli oluyordu. Yani daha çok malumat toplandığı için, daha çok işte bilgi ellerinin altında olduğundan dolayı daha böyle tertipli, daha düzenli bir şekilde bize sunuyorlardı ben ana çatıyı buradan söyleyeceğim sonra oradan anlatacağım inşallah. ana çatıyı söylüyorum haricilerin grupları ile alakalı Şeristani haricileri 8 gruba ayırıyor 8 ana gruba ayırıyor her grubun altında da bir takım başlıklar zikrediyor ana şey bu olarak kabul edin çerçeveyi bu olarak kabul edin bir el Muhakemetül ule ana grup İkinci grup el Ezerka 3. grup Necedat grubu 3. grup Beyhesiye grubu, Altıncı grup eee dördüncü grup Beyhesiye, Beşinci grup Acaride grubu. Bu Acaride grubunun altında bazı gruplar verilmiş. Yani Acaride grubun altına giren Saltiye, Meymuniye, Hamziye, Halafiye, Atrafiye, Şuaybiye bir de Hazmiye grubu. Bir daha söylüyorum. Acaride da grubun altında bazı gruplar vermiş. Bunlar acariden aslında Acarı'de sonra Acarı'den ayrılmışlar. Fırkalara ayrılmışlar. Saltiye, Meymuniye, Hamziye, Khalifiye, Etrafiye, Şuaybiye ila hazimiyye 6. grup Sa'alibe grubu Sa'alibe grubu bunların altında da bir takım şeyler var fırkalar var onları söyleyeyim inşallah Ahnesiye, Labadiye Ruşeydiye Şeybaniye Mukremiyye Ma'lumiyye ve Meçhuliyye Bunlar çok ilginç bir grup. <gülüyor> Ma'lumiye ve meçhuliyye. Bir de Bida'iyye grubu. Bir daha söylüyorum. Altıncı grup Sa'alibe. Bunların altında bir takım gruplar var. Ahseniyye. Estağfurullah. Ahnesiyye olması lazım. Yanlış oldu. Ahnesiyye. Ma'bediyye. Ruşeydiye. Şeybaniye. Mukremiyye. Ma'lûmîye ve Meçhûlîye, bunlar bir grup, bir de Bidâîye grubu. 7 grup, ibadiye, zaten bunu söylemiştik ki grubu, büyük grup. Bunun altında gruplar var. Hafsîye, Hârisîye, Yezîdiye, üç tane grup var. Bir daha söylüyorum, ibaziyye grubu, yedinci grup, ibadiye grubu. Bunların altında hafziye, harisiyye, yezidiye. Üç tane grup var. Sekizinci grup sufriye. Zaten bunu söylemiştim dört ana gruptan bir tanesi olan sufriye grubu. Bunları kısa kısa anlatalım değil mi? Bunlar hakkında bilgimiz olsun, kim bu adamlar, ne peşinde koşmuşlar diye. Bunları anlatalım. Şimdi birinci grup, المحاكمة الأولى. Dedik, المحاكمة الأولى'dan kastettiğimiz neydi? El muhakimetul ula'dan kastettiğimiz İmam Ali ile problem yaşayan Nehra ve Harura dediğimiz bölgeye çekilen ve ayrılmadan önceki hariciler topluluğu. Yani ilk hariciler topluluğu desek el muhakimetul ula zaten kelime anlamı ne demek? Kelime anlamı birinci hakemciler demek. Bunlara muhakimetul ula diyoruz. Bunlar 12.000 kişiydi yaklaşık. Yani haricilerin ilk dönemindeki insanlar. Bunlar 12.000 tane insan idi. Bunların daha ne fikirleri tam belliydi, ne siyasetleri tam belliydi, ne neye karşı çıktıkları tam belliydi. Hiçbir şey belli değildi. Ne yaptılar bunlar? Yavaş yavaş neden dolayı halifeye karşı ayaklandıklarını, neden dolayı bir araya toplandıklarını konuşmaya başladıklarında, birbirlerinden ayrılmaya başladılar. Karicilerin içinden ayrılan en büyük fırka ve en güçlü fırka hangisi dedik? Ezarika grubu. Ezarika kim? اَزَارِقًا نَافِعًا اِبْنِ اَزْرَقًا bağlı olan grup. nafi İbn-i Ezrak. Nafi'a i̇bn şöyle bir özelliği var, diğer haricilere nispetle. Bu, normalde ilk dönemlerinde e, ilim okumuş biri. Yani i̇bn Abbas'ın derslerine katılmış. Tabii şöyle mesela onunla ilgili bir ayrıntı verelim. i̇bn Abbas artık ondan nefret etmiş. Yani, o kadar fazla soru soruyormuş ki i̇bn Abbas'ın anlattığı konularda onu usandırıyormuş e, derslerde. Bu, yapıya sahip olan bir adam. Nafi ibn-i Ezrak, ilk olarak ortaya çıkarmış olduğu şey ''Murtekibul Kebira'' meselesinde çok net konuşması. Yani büyük günah işleyen insanların kâfir olduğuna itikad etmesi, sonra bununla da kalmaması. Büyük günah işleyen insanların hepsi kâfir, onların çocukları da kâfir, onların kadınları da kâfir, onların da öldürülmesi lazım diye ikinci bir şey çıkardı bu sefer. Üçüncü olarak burada da durmadı Nafi ibn-i Ezrak, bu sefer dedi ki, قَعَدَدَ kafir. قَعَدَ Ka'da. قَعَدَ'den neyi kastediyorlar onlar? Hayır. قَعَدَ'den kasıt, harici olan ama onlarla beraber savaşa çıkmayan. Yani muhalifleri geçtiler artık. Yani, muhalifler zaten hepsi kafir. قَعَدَ حَارِجِ onlar gibi inanıyor. Onların itikadında. Fakat savaş esnasında savaşa çıkmıyor. Ee, misal, de Ezharika dedi ki bunlar da kafirdir. Herkesin bize hicret etmesi gerekir. Ve bizimle beraber kafirlere karşı, müşriklere karşı savaş vermesi gerekir deyince hariciler burada ihtilaf ettiler. Niye? Dediler ki, çünkü Allah Mekke'de kalıp da Peygamber'e katılmayanlardan bile özürlü olanlar olduğunu söylüyor. Yani hicret etmeseler bile Allah onları tekfir etmiyor. Biz niye bize katılmayanları, bize hicret etmeyenleri tekfir edeceğiz diye. Bunu ortaya attılar. Onlar da hayır dediler. Mantık şu, oturduklarına göre, geride kaldıklarına göre Demek ki bunlar tam bizim gibi inanmıyorlar çünkü Azarika'nın bir fikri daha var. Mesela biri kendilerine katılmak istedi diyelim. Hani ben sizden, sizin gibi inanıyorum. Beraber hicret ettin yani. Qaeda de olmadın, ee, Hicret ettin. Seni imtihan ediyorlar, gidiyorlar bizim muhaliflerden birinin çocuğunu karısını öldür veya esir olarak al bize getir bakalım. Hele şey misin inancında sağlam bir şeyler anımsatıyor size Allah Alem, bu tip şeyler. Yani hani inansam bile yok. Yani İlla ki bir imtihana tabi olacaksın, hele inanmıyor. Adam, ben inandım diyorsa, Allah'a şirk koşmuyorsa, tevhidi kabul ediyorsa zaten bitmiştir mesele artık. Yani yok, içindeki de dışındakinden emin olmamız lazım diye. Bir de imtihana tabi tutuyorlar. Doğal olarak şimdi, yani adam gelende bile, adamın şartı şu, pratik olaraktan akideni ispatlayacaksın. Şimdi gelmeyeni düşünün bir de, geride kalmış, oturmuş, kimseye bir şey yapmamış, zaten onun kafir olduğunda ittifak etmiş. Nafi ibn Azrak normalde bunları ortaya attığı zaman belki de şundan da olabilir. Biraz hani biraz da bilinç onlarda biraz daha bu konuda hani bilgi var diyelim. Onun için farkındaysanız şeylerini asıllandırmaya kalkmış. Yani mürteki bul kebira'yı e da anlattığımızda mesela Azariqa'nın özelliği şu. Biraz daha böyle neye niye inandığını izah etmeye çalışmışlar veya işte itikatlarını maddeler haline getirmeye çalışmışlar. Böyle olunca da bu sefer eee işte ikinci bir grup çıkmış ortaya. Necedat grubu. Necedat grubu da bunlarda haricilerin arasındaki yani ayrılık vakti olduktan sonra diyebiliriz ki ikinci büyük grup Necedat grubu. Necedat grubunun özelliği şu. Bunlar Necde İbni Amir el Hanefi'ye bağlı olan adamlar. Necde İbnu Amir el Hanefi Necedad oradan geliyor isme nispeten. Necedat denmiş bunlara. Bunlar normalde bayağı ciddi anlamda bir sayı toparlanıyorlar. Nafi Emri Azraka katılmak için yola çıkıyorlar Azraka grubuna. Aynı itikatta olduklarına inanıyorlar. Yolda başka bir grupla karşılaşıyorlar. Onlar diyorlar ki artık Azraka Gaade'yi tekfir ediyor. Yani kendilerine hicret edip onlarla beraber çalışmayanları tekfir ediyor. Tabii böyle söyleyince katılmıyor. Kendi başına onu imam seçiyorlar. Necde İbni Amr el Hanefi imam seçiyorlar. Artık yeni imamları Necde İbn-i Amirul Hanefi. Yani necedat grubu bu şekilde oluşmuş oluyor. Necedatın itikadı ney? Genel itibariyle onları söyleyelim. Yani ilginç olan onlarla alakalı bir şey. Zaten Nurteki ibn bir Kebira'da anlatmıştık. Büyük günah işleyen insanları tekfir etme meselesinde demiştik ki necedat grubunun, şeyi ne? necedat grubunun özelliği ney? Bu konuda çok net değiller. Yani büyük günah işleyeni tekfir ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Onun için alimler onlara iki görüş dispet etmiş. Bir, Mukhalifleri tekfir eder, muafıkları kendi gruplarından olanları tekfir etmezler. İki, ısrar edeni tekfir eder, etmeyeni tekfir etmezler diye. Bunlarla alakalı şöyle bir şey var. Şimdi cahalet mazeret midir, yoksa cahalet mazeret değil midir meselesinde? Nafi İbn-i Ezrak diyor ki, Estağfurullah, Necde i̇bn Amir Amirul-Hanefi bir gün oğlunu bir seriyeye gönderiyor. Şimdi onlardan da birileri ayrılmış, ayrılma nedenleri ne? oğlunu bir seriyeye gönderiyor. Savaş oluyor. Ganimetleri alıyorlar. Bir de kendi paylarına kadın nikahlıyorlar. Yani esir aldıkları kadınları nikahlarının altına alıyorlar. Geldiklerinde bunu imama anlattıklarında diyorlar ki biz şöyle düşündük. Yani biz bu kadınları alırız. Paralarını veririz zaten misal. Eğer ganimetten bize düşen pay bunların derecesinden aşağı olursa da cebimizden tamamlarız. Yani bir cariye gibi fiyatını tamamlar. Bunlar da yok, yani bir grupta olmaz diyor. Siz bir ganimetten Müslümanların eline geçmeden onu paylaştınız, emire izin almadan iş yaptınız gibi, bunları tekfir edeceğiz diyorlar. Bu Necde ibni Amir el-Hanefi de artık oğlu olduğundan dolayı mı? Yoksa gerçekten öyle inandığından dolayı mı? Onu bilmiyorum. Diyor ki, fıkhi meselelerde cehalet mazeret olur. Yani içtihadi meselelerde, helal-haram konularında bir adam ben bilmiyorum diyorsa, bilmediğinden dolayı onun cehaleti onun için mazeret diyor. Orada işte ikinci bir şey kopuyor. ikinci bir fırtına kopuyor. Necedat grubu da Ezari karşı birleşenler kendi aralarında bu sefer onlar da bir ihtilafa düşüyor, bir ayrılığa düşüyorlar. Ve ayrılığa düştükleri sebep bu. Yani ganimetler emir'e izin. Ver. Hadi diyelim ki tamam. Yani adam yaptı yanlış bir şey yapmış olsun. E diyelim tövbe ediyor. Çocuklar tövbe de etmişler. Yani biz bilmiyorduk. E, demişler. E, hata ettik, özür diledik diye. Yok. Yani öyle olmaz hani bunlar kafir oldular. Ee, yani aslında biraz şey gibi yani adam zaten ayrılacak. Hani geçen de anlatmışım ya kelamcının bir tanesi gelmiş bir yerde başlamış anlatmaya Allah ne alttadır, ne üsttedir ne yerdedir ne göktedir ne ceveldedir ne anadır. Bedevinin biri de demiş bu sapık Allah'a inkar edecek de söyleyemiyor tam yani Allah yoktur diyecek de onu diyemiyor artık uzatıyor. Yani bunlar da zaten demek sıkılmışlar artık. Bedevi adam ya şimdi 2 ay 3 ay bir yerde kaldı bir emirin emri altında sıkılmış, ayrılacak, hazır fırsat çıkmış. Yani hata ettik, tövbe ettik, yanlış yaptık, yok yani. Siz bir defa ganimet mallarından yediniz diyerekten tekfir etmişler. Üçüncü büyük grup demiştik, bunlar sufriye grubu. Üçüncü grup. Sufriye grubuyla alakalı olaraktan bunlara niye sufriye denmiş alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Şimdi sufur kelimesinin aslında biliyorsun sarılık ifade ediyor. Bir grup alim demiş, bunlar haricilerin içerisindeki en abi taifeydi. Yani sürekli namaz kılıp oruç tuttuklarından, gece uykusuz kaldıklarından ötürü yüzleri sapsarıydı diye. Bundan dolayı bunlara sufriye denmiş. Başka bir grup alim de demiş ki, bunlara böyle denilmesinin sebebi... Abu Ziyad adında bir adam. Yani bunlara... Normalde adam sarı, hani Araplar İbnül Esfer dediklerinde kimi kastediyorlar? İbnül Esfer, yani böyle rengi sarı, saçları sarı, hani yüzü beyaz olanlara. Zaten mesela Rumlara ne diyorlar? Benül Esfer diyorlar. Peygamber de hadislerde öyle diyor. Sarının çocukları gibi hani renkleri sarı olan anlamında şeyi cismi bedeni bu şekil olan bir adam. Ebu Ziya da nispet olduklarından dolayı bunlara Sufriye denmiş diyorlar. Sufriye normalde hatırlarsanız abi bir soru sormuştu cevabını söylemiştim. Murtakibul Kebira meselesinde Sufriye 3 gruba ayrılmış. Bunlardan en ilginç olanı mesela demişler İslam'da ismi ve haddi konulmuş olan yerlerde büyük günah işleyene kafir denmez. Mesela bir adam hırsızlık yaptı. İslam'da onun haddi olduğu için ona sadece sarık denir. Yani ne kafir ne müşrik ne Müslüman. Bu adamın adı sarıktır. Hırsızlık yaptı. Zina yaptı, bu adamın adı Zanidir diye böyle bir şey söylemişler. Tabii bu Sufriyenin bir grubu, bu şekilde inanıyor. Baghdad'te iki tane grup daha sayıyor onlardan. İkincisi ise diyorlar ki her türlü günah işleyen aynı ezarika gibi müşriktir. Yani şey yok, ayrım yok. Üçüncü grup ise diyorlar ki imam had uygulamadığı müddetçe kafir olmaz. İmam haddini uyguladığı anda artık kafirdir. Yani böyle ilginç bir görüş yapmışlar. Orta, hani onların küfrü, kafirliği imamın had uygulamasıyla alakalıdır demişler. Evet. Dördüncü haricilerin büyük gruplarından bir tanesi el Ajaride grubu. Acaride, normalde bunlar niye bunlara Ajaride demiş? Abdülkerim İbn Ajarat adında bir emire. Tabi olduklarından dolayı. Bunların özelliği şu, Acaride'nin. Bunlar, Khorosan tarafında ortaya çıkmışlar. Khorosan, biliyorsunuz bugünkü Afganistan dediğimiz. Oralar işte Afganistan, Pakistan, o işte Türk Cumhuriyeti'nin olduğu bir kısım. Orada ortaya çıkmışlar. Bunlar, Abdülkerim i̇bn el Hacrad'ın etbaı olan adamlar. Bunlar çok gruplara ayrılmışlar. Yani burada, kaç tane grup saydı bize şey? Şehristani, bunlarla alakalı. Acari'de 1 2 3 4 5 6 7 Saltiyye, Meymuniyye, Hamziyye, Halafiyye, Atrafiyye, Şuaybiye, Hazimiyye şeklinde 7 tane grup saymış oldu bize. Bunlarla alakalı Acari'de grubu. Acari'de grubu kimden ayrılma bunlar genel itibariyle? Bunlar burada bir tane daha grup söylemiş olduk ya bunlarla alakalı eee Beyhesiye grubu. Normalde bunlar o grupla beraber yani orada asıl var olan grup beyhesiye grubu. Fakat daha sonra bu Abdülkerim gibi bir onlardan ayrılınca, kendisine yeni bir grup kurunca hem vakit olarak onlardan daha uzun süre kalmışlar, hem sayı olarak onlardan daha fazla çoğalmışlar, hem de bölünme itibarıyla çok daha fazla fırkalara bunlar şey yapmışlar, ayrılmışlar maalesef. Bunların küçük şeylerini anlatmayacağım yani hazmiyedir şu Bunlar neye inanıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar? Sadece burada mesela ilginç bir isim söyledim. Belki dikkatinizi çekmiştir. E, ''Malumiyye ve meçhuliyye'' dedik mesela. Bunlar Niye bunlara ''Malumiyye ve meçhuliyye'' demiş? Bunlar normalde deden ayrılan bir grup. Sonra kendi aralarında şu konuda ihtilafa düşmüşler. ''Bir adam Allah'ı bütün isim ve sıfatlarıyla bilmezse kafirdir.'' demişler. Türkiye'de de böyle birileri var. Yani bir adam... Allah'ı bütün isim ve sıfatlarıyla tanımıyorsa, eğer o adam bunlar məlumiye. Meçhuriye grubu ise demişler yani bir adam Allah'ı bütün değil, bazı isim ve sıfatlarıyla da tanısa Müslüman olur. Ee, hani bazılarını de bir şey olmaz e, demişler. Fakat bu məlumiye yok demiş yani siz de onlara kafir demediğiniz için siz de kafir oldunuz diye məlumiye ve meçhuliyeden kast edilen taife bunlar. En son işte ibadiye frkase ibadiye dedik. Bunlar normalde zaten o an ilk anlatırken de söylemiştik, hala günümüze kadar varlığını devam ettiren fırka ibadiyet fırkası, ibadiyet fırkası daha ziyade kime benziyor dedik, yani her ne kadar asıl ayrılış noktası itibariyle haricilerden ayrılmış olsalar da fakat şu andaki itikatlara muhtezile itikadı. genel itibariyle amman tarafında yaşıyorlar, kitapları var. Dergileri var, işte çıkardıkları eserler var, yayınlar var, internet siteleri var. Herkese bunlar. Hatta yaşayan ehli sünnet ilim talebeleriyle yaptıkları tartışmalar var. Mesela Mısır'da bir iki ilim talebesiyle yaptıkları bir tartışma'yı video bir şekilde canlı yani onu izlemiştim ben iki parçadan oluşmak üzere. Şu anda bunlar varlar. Şey yapıyorlar da, yaşıyorlar da aynı zamanda bunlara ibadet ediyoruz. Yani bunlar dediğim gibi ayrılış noktası, çıkış noktası itibariyle geçmişi kastediyorum. Her ne kadar haricilerin arasından ayrılmış olsalar da ne, haricilerle onları birleştiren konu ne peki? Muhtazile'deki emri bil mağruf, neyi anil münker anlayışı. Yani mesela muhtezile gücü ele geçirdiğinde, Abbasiler döneminde, İmam Ahmed'e niye işkence yaptılar? Çünkü onların emri bil mağruf ve neyi anil münker anlayışı bu. Karşı taraftakini zorla, kılıç zoruyla, silah zoruyla, güç işkence zoruyla kendi fikrine getirebilirsin. Emri bül anladıkları bu. Hariciler de onlarla bu konuda müttefikler zaten. İbadiye fırkası da, haricilerle demek ki bu konuda onlara katıldı. Yani bu noktada emirlere karşı huruç konusunda, oradan haricilerden ayrıldı. Fakat daha sonra yaşayan ve ayakları yere basan bir fırka olaraktan muhtezilenin fikirlerini benimsedi. O zaman ne diyebiliriz ibadiye ile alakalı? Çıkış itibariyle, mastar itibariyle haricidir fakat istikrar ve devam itibariyle muhtezelidir. Yani iki bid'atı birden kendisinde toplamış olan bir gruptur diyebiliriz. Kime müntesib bunlar? Abdullah ibn İyad. Yani oradan geliyor. Abdullah ibn İbad. İbadiyye diyoruz ya. Elif, be bir de dal kalında oradan geliyorlar. Tabi sonra daha sonra bunlar da kendi aralarında ciddi anlamda fırkalara ayrılmış bulunuyorlar. Bunlar da haricilerin özet olaraktan fırkalarının isimlerini söyledik. Tabii şunu, yani fırkaları söylerken özellikle söyleyeyim. Mesela aynı grupları farklı kitaplardan ele aldığımız zaman çok farklı şeyler okuyabiliyoruz. Yani ya birbirinin tekrarı, mesela örnek veriyorum. İşte bu, Bagdadi makalattan almış, Şeristani gitmiş, Bagdadi'nin El-Fak kitabından almış, bir diğeri gelmiş daha sonra ondan almış. Yani ya tekrar Veyahut da işte nispeti belli olmayan sözler. Mesela أنا, Ebu, Ebu Hasan Eşhari bazen şöyle diyor, hani bana haricilerden biri haber verdi ki, makalat kitabında. E, haricileri tanıyan birinden bana naklolundu ki gibi. Yani gene azından biliyorsun ki bir şey var, bir karşılaşma olmuş, bir konuşma söz konusu olmuş. Ama bu fırkalarla anlatılanların birçoğu... Mesela şimdi Khorosan, Arap ülkelerinde en uzak bölge, Acari'de, Acari'de Behis-behisiye ve onlardan ayrılanlar. Bunlar neredeyse haricilerin yarısını oluşturuyorlar. Doğru mu? Şimdi mıntıka olarak Arapların bunlarla karşılaşması çok uzak. Yani bu yazarların onlarla karşılaşması çok uzak. Onların kendi kitapları yok. Var olanlar da yakılmış, yok olmuş, kaybolmuş vesaire. Doğal olarak hani bunların tafsilatlı fırkalarını konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü net bilgi yok yani. Söylenen bütün şeyler zan üzerine kurulu şeyler ondan dolayı elimizde bilgiler yok. Bir de şu çok önemli. Yani bunu ilk derste de biraz zikretmiştim. Mesela haricilerle alakalı bir fikir onlara nispet edildiğinde bunu onlar söylememişler. Yani onlar bir davranışta bulunmuşlar. Alimler de demek ki bundan dolayı bunu yapıyorlar demişler. Şimdi senin mesela biri bir usul söyler. Ondan sonra o usulün üzerine bir fiil bina eder. Sen burada diyebilirsin bu adamın usulü budur. Bu usulün de vakaya yansıması budur diye. Ama bir adam bir fiil yapar, sen o fiili alırsın. Dersin ki, bu fiil, bu adamın bu usule inandığını gösterir. Bunu diyebilmen için, karşıdaki adamın aklı selim olması lazım. Ee, bir şeyler yaparken yaptıklarını bir asla dayandırması lazım. Hariciler de bu konuda en şey fırka. Yani belki diyebiliriz ki fırkaların arasından en rahat olan, hiç böyle bir dertleri olmayan fırka bunlar olduğu için. Yani sen onlara bir asıl nispet ediyorsun, başka bir kitapta bakıyorsun, onlar o konuda Başka bir fırkadan ayrılmışlar, birbirlerini terk etmişler. Misal, bundan dolayı, haricilerin fırkalarının üzerinde tasdilatlı bir şekilde durmanın anlamı yoktur. Anlaşılıyor İnşallah Haricilerin tekfiri meselesine girelim mi yoksa burada duralım mı? Duralım mı? Tamam. Soru olan var mı? Soru sormak isteyen var mı? Sorusu olan? Yok.